Bir çay bahçesini yapacağım Bizim gençler yesinler otursunlar Herkes kafasını dinlesinler Daha çevremiz temiz olur Daha güzel olur Ağaç kokusu Çiçek kokusu